Global Population Speak Out Projesi Günlük hayatımızı idame ettirmek için uzmanların anlayamadığı, yöneticilerin yönetemediği, yayıl ya da yok ol mantığıyla işleyen bir tarım sınayi imparatorluğuna, yani para atınca çalışan bir makineye, Bağımlı olduğumuz için her birimiz bir köleyiz aslında. Daha da fenası, bu imparatorluk dünya kaynaklarını her geçen gün katlanan bir hızla silip süpürüyor da. Edward Abbey Aşırılıklar gezegeni, aşırı kalkın, aşırı nüfus, aşırı hedefler. Bir mesel, bir cümle, bir fatura.